azuriyenisi ancak bir anlamlı bir anlamlı bir sarfı da yapabiliriz. dersin, dersin. Koyun kere kestet rüvâvî lezzâ-i bağın kesresi zâya nakledildi. Ve hudifet rüvâvî bağın hasbelindî bisikoliye saykın olduğu için ve bisikoli liyâ-i veya sarkın olduğu için Atakolu fî ismi Burada duralım. Bir geçtik zaten. Bir tane daha ekledikçe Nankıs olan fiilin muzahare çekimine bir tane daha eklenmiş olurum. Mazi Nankıs olan fiilin muzaharesini kim çekecek bize? Nankıs olan çekeniz. Haşede. Tamam mı? Gazayı çeker, mayı çek, haşiyeyi çek, hangisini çekersen çek. Yeter ki nankıs olsun. Burada muzaharesini mi? Ya muzaharesini. Yakşede, yakşede, yakşede taxsha taxsha taxsha taxsha yani yaxshi o'lgan yaxshiyni yaxshi o'lgan taxsha yani yaxshi deylan ya'ni taxsha yani taxshau demak taxshau sina yani Tabuz, tabuzu anı, tabuzu ne? Tabuz, tabuzu anı, tabuzu ne? ne? Tabzine, tabuzu anı. Tab, ne? Tabuzu, ne Tamam. Başka çekecek olan var mı? Yirmi. Yirmi, yirmi yani yirmi yirmi ne? yani yirmi Termin, termini, termino, termina, termini, termino, termin. Termini olmaz. Terminle terminle iki tane oldu. Aslı ne? Aslını söyle. Normalde diyelim ki ra olsaydı, yer meyu olsaydı nasıl çekecektin? Yer Çek. Yer olarak çek. Yer meyu, yer meyani, yer meyona, hmm. ter meyu, ter meyani. تَلْمَيْنَ يَرْمَيْنَ تَلْمَيُّ yani تَلْمَيُّنَ تَلْمَيْنَ Termeyani, تَلْمَيْنَ Termeyne. Doğru mu? Nasıl yapacaksın peki o zaman? Burayı gördük mü şeyde? Çekim olaraktan bu Cem Müzeker muhatabı gördük mü, görmedik mi? Gördük mü? Şu ana kadar görmedik. Tamam. Dur şimdi o zaman bakalım. Ne verdi bize şimdi? müfred muhatap müennes değil mi müfred muhatap müennes ne ne dedi bize belki müfred şey muhatap müennes şey tanziin أصلي bunu dedi? tak haceten yüksek oldu biraz abi ne işlem yapılmış da tavzine olmuş? Yapılan işlem şu, diyor ki vav'ın kesası ile onun öncesinde gelen zanın dammeti ağır geldi, tamam? Vav'ın kesesiyle ile onun öncesinde gelen zanın dammeti birbirlerine ağır gelir. zıt. Harfleri de uyuşuk değil, hareketleri de uyuşuk değil. Ne yaptık peki bu durumda? Hangisini hasfettik zanın? harekesine has şey e, zan hareketini götürdü. Tamam. Za burada ne kaldı? Sakin kaldı. Bizim gördüğümüz kaidelerden bir tanesi neydi? Va veya ya Harekeli olursa ondan önceki harf sakin ve sayı olursa ne yapıyorduk? Harekeyi naklediyorduk, değil mi? Nakledelim harekeyi buraya. Ne oldu? Ta zu İki tane vavla yan yana gelir mi? İki tane sakin, burada iki tane sakin kaldı, doğru mu? İki tane sakin yan yana gelmesi mümkün mü? Mümkün değil. Ne var önümüzde? İki seçenek var. Ya vav'u hasfedeceğiz veya da yay hasfedeceğiz. Niye vav'u hasfetmiyoruz? Niye yayı hasfetmiyoruz da vav'u hasfediyoruz veya? Çünkü yayı hasfederek olursa, bunun müfred, mühennes muhatap olduğunu ne gösterecek burada? Doğru mu? Fakat vav'u hasfettiğimiz zaman, bunun müfret, müennes muhatap olduğu yine de anlaşılacak. O zaman ne yaptı? Aha, bunu da hasreti geriye ne kaldı? Burada damme kaldı bu sefer. Nasıl olacak? Damla ile ya birbirine uyuşuk mu? Tâhzûvînâ. Olmaz. Ya burada, sayh olabilmesi için bunu da kese çevirdik, geriye ne kaldı, geriye tâhzînâ kaldı. Devam edelim. فَتَطُولُمْ اِسْمِ تَعِلِمْ اِسْمِ تَجْبَةِ اِسْمِ تَجْبَةِ اِسْمِ تَجْبَةِ اِسْمِ تَجْبَةِ اِسْمِ dersin ve kânef-i madî, madîde, hâle ve kâle fezîlet-i elif-i elit edildi ve ismi faîli, ismi faîli için ve şehran-i bir tane elif toplandı ve hadduhu ve evlil ismi faîli bir tanesi ismi faîli, elîf ve diğer elif-i maklûbetü, min ayni fiilinden maklûb olan çevrilmiş olan ünitdir ve kulib-i elif-i maklûbetü, kalbedilmiş olan çevrilmiş min ayni fiilinden bu kalp elinde şu an bir çevirildi hemize efendim hemizeye çevirildi. Ve gerdellikle böylece kâirun, kâirun'u bulmak. Tamam. Şimdi bunu yazalım. Mesela kale, biz ne diyoruz? kale'nin ismi failine? Kâirun. Kaleye ne diyoruz? Veya bâh'e? Bâi'un kâirun diyoruz değil mi? Bu kâirun'u örnek vermiş. Kâirun. Tamam. Şimdi biz bunlarda nasıl işlem yapıldığını öğrendiğimiz kurallara göre nasıl yapacağız? Şöyle. Bunun aslı ne? İkisinin de aslı. Kale değil mi? Gale. Kale. Kale'nin aslı ney peki? Kale. Kale. Kale'den isim fa'il nasıl yapılır? Kawiun. Kawiun. Na, nasara nasirun daraba daribun kawile kawiun. Koy mu? Kawiun. Bu aslı o zaman en aslı ney kawiun. Bu nereden kawiun'a dönüşmüş? Kawiun'dan ayrını ödemiş. Ne olmuş da böyle olmuş? Şöyle. Şimdi normalde bu vav mutaharrik. Doğru mu? Vav mutaharrik. Maqable. Maqable Niye maqable harekeli? Çünkü buradaki elif'in varlığıyla yokluğu arasında bir fark yok. Aynül fiilde olan o ortada elife biz niye ecvet demiştik? İçi boş çünkü. Bir şey yok yani. Onun varlığıyla yokluğun üzerinde bir etkisi yok. Bu bir engel değil yani buradaki elif. وَاُوْ مُتَحَرِّكِ Makabli de şey olunca ne oldu? Makabli de e, mutahrik olduğunda öğrendiğimiz ehlal kurallarına göre ne yapacaktık? وَاُوْ'u elife çevirecektik. غَزَوَنْ gazaya dönmesi gibi. Doğru mu? Yapalım şimdi. Ne oldu bu işlem o zaman? قَالُمْ oldu. Doğru mu? Birinci elif bizim Kale fiilini ism ifade çevirebilmek için faul fiille anul fiilin arasına koymuş olduğumuz elir. Nasara nasirun, darbe daribun, katabe katibun gibi. Doğru mu? İkinci elif ne? Buradaki. İkinci elif ise iğlalden ötürü Vav'un elife dönüşmesi. Buraya kadar anlaştık değil? Anlaştık. Şimdi bizim önümüzde hemen şunu diyebiliriz. Ne yapacağız? Bunlardan bir tanesini hasfedeceğiz. Mantık bu olması lazım normalde. Doğru mu? Bunlardan bir tanesini hasfedeceğiz. Birinci elifi hasfedemeyiz. Çünkü birinci elifi hasfedsek bunun yani ismi faili olduğunu ne gösterecek burada? Hiçbir şey. İkinci elifi hasfedelim. Aha etim Ne kaldı? Peki bunun mazi ile bunun arasındaki farkı nasıl sahip edeceğiz şimdi birbirine? Bunun mazisi ile kale, bunun ismi faili de kale oldu. Doğru mu? Demek ki bu hasf işlemi burada olmaz. Çünkü hasf ettiğimiz zaman ikinci bir mahzur çıkıyor ortaya. Aynı fiil kendinden iştikak ettiği başka bir noktayla benzeşme söz konusu oluyor. Doğru mu? E benzeşme de olmaması lazım, ayırt etmek için bir alamet bulunması lazım. O zaman demek ki bu işi geri getirdim, aha. hemzeyi geri koydum yerine, olmuyormuş. Ne yapacağım? İki tane hemze yanlarına geldi, e bir tanesini hasfetmem mümkün olmuyor. O zaman bunlardan bir tanesini harekelendireceğim. Doğru mu? Her zaman en hafif olan hareke hangisi? Kes ve o zaman aha bunu harekelediğinde hemze oldu, gayrın oldu. Anlaşıldı. Anlaşıldı mı anlaşamadık. Hmm. Neyse Bir tane daha yapalım oğlum. <gülüyor> Çalenin aslı ne? K. Çalen. <gülüyor> <gülüyor> Bunun da aslı K'ye Değil mi? K'lerin isim-i faili nasıl olur? Ka'ilun olur. Tamam. Şimdi ben bu kâilûn'u kâ, nasıl kâilûn'u yaptım, ona bakacağız. Şimdi bu kâilûn, يَا مُتَحَرِّكْ مَاقَبْلِ دَ meftuh, kaf, Hemen diyebiliriz, aralarında bir elif var. Bu elif, arada bir engel teşkil etmiyor çünkü bunun varlığıyla yokluğu arasında bir fark yok. Ne oldu o zaman? Geriye ne kaldı buraya? Kâf Bunu da elife çevireceğim, kalp olacak. oldu. Aynen dediğimiz gibi. Bunlardan normalde az olan ne? Bunlardan bir tanesini hasf etmek. Doğru mu? E ben bunu hasf etsem ha birinciyi hasf edemem. bu üçüncü kelimenin ismi i fail olduğunu göstermek için buraya getirmiş olduğumuz elif. Bunu hasf ettiğimde bunun isim-i fail olduğu anlaşılmaz. Bunu hasf edebilirim. İkinci yağın elif'e dönüşmesini, o elife hasf edebilirim. Aha ettim. O sefer de fiil imaziyle, kaleyle bunun arasında bir fark kalmadı. Demek ki bu yöntem yanlış bir yöntem. Geri yazdım. Ne yapacağım? İkisi yan yana geldi, birini hareketlendireceğim, tamam. bunu hareketledim. En sahip olan daha hangisi? Bu levitten koydum hareket olarak da, ki oldu. Tamam? Devam edelim. رَسْمِ الْفَالِي بِالْتَعَفِسِ مَاقْسَنَةً لِفَالِينَ مَنْفُوبٌ فِرْحَارَةٍ نَصْبِي مَنْفُوبٌ فِرْحَارَةٍ نَصْبِي مَنْفُوبٌ فِرْحَارَةٍ نَصْبِي مَنْفُوبٌ فِرْحَارَةٍ نَصْبِي مَنْفُوبٌ Yada etabayı eruk sivatı sivatı deşmez. O tapu üzerinde lavdi, vajerdi, lav pejes veya lav pejel kalimdi size dersem ve devazin, ve atici de, omeral tuvazin, ve atici olurum. Bal astu vaziyon, vajemiyon. Oysa ki o ya sahip kılınca, kenar dikermeye, bir tepemi kucuk, eştena sahipkeni, her sahip kılınca el ya ortunu ya da şimdi bahsedelim ya o ya hasbe billahi رب Şimdi bir kelimenin i'rab olarak kaç tane hali var? söyle. raf, nas, hal, Bizim şu anda konumuz olan şey ne? İsmu fail. Doğru mu? İsmu cezm olur mu? Olmaz. cezmeyin alameti bir alameti. Kaç tane kaldı? Söz konusu isimse üç tane hal kaldı geri. Biri raf hali, biri nasb hali, biri de cel hali. Güzel. Gaza kelimesini ele alalım. Örneğin. Haza gazin, ra'aytu Gazin, ve marartu, BİĞA ZİN Rana'da bunun aynısı HAZA RÂ MIN RAEYTU RÂ MİYEN MIN Tamam. Şimdi bunları tek tek üç tane hali var. Cezm hali zaten olmaz. Çünkü bu isim cezm hali fiillere khas bir durum. Bunun halsı ne? HAZA ne olması lazım normalde? Bu nasıl eğer şuraya tek tek yazalım o zaman. Şuraya tek tek yazıyorum. Bu nasıl gazaba değil mi? Doğru mu? Gazaba. Buna nasıl ismi fail olur? Nasaradan nasirul, darabeden daribun oluyorsa bundan da gaziğun olması lazım. Gaziğun vav müteharrik. Ön meksur Neye dönüşmesi lazım? Wa mutahrik makbubin meftuk olsa elife dönüşmesi lazım. Makbubin meksur olsa yer dönüşmesi lazım. Yer çeviriyorum bunu. Ne oldu? Wa z. Bir de burada bir tane temmim var. Doğru mu? Şimdi ya sakin. Bir de üstünde bir tane temmim var. Ya sakin. Bir de üstünde bir tane tenvin var. Tenvinin tanımı neydi? Tenvin. Kelime sonunda bulunan sakinliğe. Sakinliğe değil mi? Nutukta çıkan <gülüyor> fakat yazıda görünmeye sakinliğe. Bir bunun sukut sakinliği var. Hımm diyoruz. Hımm nutuk ettiğimizde. Bir de yağ sakin. Ne yapacağız burada mecbur? Ama iki tane sakin bir arada bulunur. İki sakin bir arada bulunur. Bulunmaz. Bir tane seni götüreceğim. Doğru mu? Bunu götürdüm. Ğazun ağır olduğu için bu temriği de buraya ekledim. Gidenin de yağ olduğunu göstermek için gazin kaldı. Tamam? Bu ras hali. Bu ras hali. Şimdi gene buna geldik. Gaziyen niye gaziyen oldu? Aynısı buradaki işlemin aynısı geçerli. Ğaziyun. Doğru mu? Felha yanın üzerine alır mı? Fetha yağın üzerine ağır mı? Değil. Hatta ondan dolayı biz fiil-i muzarileri gördüğümüz zaman ne demiştik? Fetha fiil-i muzaride sonunda ve maksûre olsa bile tekrardan açığa çıkar. ya <gülüyor> yedrû, hiçbir hareketi normalde kabul etmiyor fakat başına len getirsen len yedrûve diyorsun mesela. Değil mi? Len yakşaya, len yerdaya diyorsun mesela. Sonuna bir tane şey getirir, len yagzûve diyorsun, len yermiye diyorsun mesela. Çünkü yağın üzerine ağır değil. O zaman ne yaptı? Tekrardan geri geldi. Ağırlıktan dolayı giden ya tekrardan mümkün olduğundan ötürü geri geldi. Nasb halinde ya'yı geri getiriyoruz. Gaziyen diyoruz. Buraya ramayı koy, ramiyen. Buraya radiyayı koy, radiyen. Buraya şeyi koy, haşiyen. Tamam Değişmez. Buraya döndüğümüz zaman burada yine aynısı. Buradakinin aynısı söz konusu olduğu için razi olacak. Burası aynı şekilde. Bir tarafta sukum var, bir tarafta bu var. Mümkün değil. Bunu götürdük bu da şey olsun diye bunu getirdik. Gazin oldu. Tamam? Hepsi aynı hiç fark etmiyor. Sonu nâkus olanlarda eğer başında eliflam yoksa sonu nâkus olanlarda eğer başında elif yoksa ismi faillerinde raf halinde gazin, ramin, kaşin diye okuyoruz. Ce şey halinde cel halinde de böyle okuyoruz ama nasp halinde çevirdiğimiz zaman tekrar yaya geri çeviriyoruz. Gaziyen, kaşiyen, ramiyen diye söylüyoruz. Anlaşıldı? Buyur. Şu gazi, yani oraya gaze ve e, ondan sonra... Aslı sınır mı? Evet tamam, bunu sınır mısın? Dur, yapalım inşallah. Şimdi burası ne? Gaze var. Buradan nasıl ismi fayda yapacağız? Gazi bun. Gazi bun. gibi yaptık. Gazi bun. Doğru mu? <gülüyor> Şimdi de. Gazi bun. Bu mi? mı? Malkabli meksur mu? Neye dönüşecek? Evet. Evet. Ga Zi Mesela sen örnek veriyorsun. Gazeva var ya, gazeveyi düşün. Elimizde örnek gazeva değil mi? Gazeva. وَا مُتَحْرِكْ مَقَبْلِ مَكْتُوهُ Ne yapıyorsun? Elife çeviriyorsun. Hareketi var mı? Yok. Tamam. Gazi yun. Gazi yun, gazi olu. Doğru mu? Hareketi, bu yana hareketi olmaz. Böyle mi? Gazavede dediğinde, vav'u çevirdiğinde elife hareket koyuyor musun? Yok. Yayı çevirdiğinde vav'a hareket koyuyor musun? Yok. Bunun hareketi yok. Ve burada bir de tembin vardı. Doğru mu? Hem tembin var, hem bu sakin. İki tane sakin yan yana geldik. Doğru olur mu iki tane sakin bir arada? Olmaz. Şunu götürdüm. Burada ne var? Kesse var, bir de iki tane damme var tembin olan. Doğru mu? Hem burada gidenin ya olduğunu göstersin diye. Hem de aynı zamanda bu buna ağır olduğu için gazil oldu. Burası anlaşıldı buyur. Hocam şimdi Gaziun orada iki tane damme var diyor ya mesela. Tamam. Oradaki dammeler neyin harekesi o zaman? Mesela. Or, oradaki dammeler şey kelimenin kendi harekesi. Hmm. Onlar zaten var. Sen ne sarayı biz fiilken ismi fail yaptığımızda ne diyoruz? Fahua nasirun, fa daribun, fa Doğru mu? O ismi meful olduğu zaman zaten onun sonunda kendi hareketi. O ya ya ise de, şeyden değişiyor. Vav'dan dönüyor. O hareket orada bakıyor. Onun şeyle alakası yok. Harfle bir alakası yok. Tamam? Okuyalım abi. <gülüyor> وَمَرَتُ بِالْغَابِي وَرْغَابِي Tamam. Buradadır. bitti Peki şimdi diyor ki bak. Aynı bu görmüş olduğumuz fiiller vardı ya. Haza. Ne dedik biz? Gâzin dedik. وَرَأَيْتُ غَازِيَن dedik. وَمَرَتُ بِغَازِن dedik. Eğer diyorsan bunların başına elif koyacak olursan yani bunlar malife olacak olursa Haza el-gazi diyorsun. Ne diyoruz rayitu'ya? El-gaziyen. Ve marartu bil-gazi. Tamam. Niye geri geldi bunlar? Sebep? Şundan dolayı. Biz nasıl yapmıştık bunu yaparken? Demiştik ki gazaver. Gaziun. Demişti ki ve mutaharrik olduğu için ya, yani Makavrı da möksür olduğu için ya'ya ya dönüştü. Öyle mi? Ne oldu? A zi oldu, öyle mi? Şimdi ben kelimenin başındaki eliflam takısı getirdiğimde, başında eliflam, olan, eliflam takısı olan bir kelime sonuna temin alır mı? Bunu gitmesine gerek kaldı mı şimdi? İki tane sakin bir arada olduğu için biz ya'yı götürüyorduk. Doğru mu? Tenvin gittiği zaman iki tane sakin bir arada değil ki biz yayı götürelim. O zaman yağ gelene ne yapacak? Asli haline dönecek. Doğru mu? Gazi diyeceğiz. Haza el-gazi mesela. Nasıl irab edeceğiz peki bunu? Diyeceğiz ki Haza el-gazi Haza el-gazi Bu gazidir şeklinde olsa eğer verdiğimiz mana el-gazi haberdir. Kaberun, mefuuun و علامه رفعه الضمه المقدره على اخره منع من ظهوره onun için gaz ediyoruz fakat raaitu el gaziye dediğim zaman fetha yanın üzerine adır olmadığı için istizqal illeti ortadan kalktığı için tekrardan çıktı tamam ne diyeceğiz o zaman mefulun mansubun علامه نصبه الفتحه ظاهره diyeceğiz burada ise yine aynısı el gazide yine şey olduğundan ötürü Ağırlık olduğundan ötürü açığa çıkmamış. Niye geri döndüğünü anladık mı şey? Yağın tekrardan el diplam takısı aldığında neden dolayı geri döndü? O kıyam? Makuludum ki kenarda gibi Tamam. Şimdi ismephurlara geçti bu sefer. milletli olanların ismephurları. Kaden aslâyı. Öncelikle, "kavlan" ismi nasıl gelir? Ma u dur. Dem mansurun mağrubun gibi. Ma u dur. Mansurun madrubun gibi. Şimdi biz bir kuralı görmüştük geçen dersimizde. Demişti ki, vav veya ya harekeri ondan önce gelen harf sahih ve sakin olursa Vavın ve yanın harekesi kendinden öncekine geçer. Hatırlıyor muyuz? Hatırlıyoruz. Geçirelim. Ne yapacağız? Meğulun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yapacağız. Doğru mu? Ne oldu şimdi? İki tane sakin yan yana geldi. Bir tanesi bir kelimeyi ismi ve yapabilmek için getirmek zorunda olduğumuz vav. Öbürü ise ilal kurallarından dolayı harekesini bir öncesine nakletmiş olduğumuz ve sonradan sakinleşen vav. Bunlardan bir tanesini götüreceğiz. Sağcılar kendi aralarında ihtilaf etmiş. Kimine göre düşen birincisi, kimine göre düşen ikincisi bizi ilgilendirmez. Hangisini düşürürsen düşün. Geriye ne kaldı? Nakul. Bu ecve olup da ortadaki harfi v olanlar için geçerli. Mesela buna başka neyi örnek verebiliriz? Kale ya başka? Kane. Kane ya Değil mi? Ne diyeceğiz o zaman? Mekunu diyeceğiz. Tamam mı? Mekurun, diyeceğiz. Başka vav'li olan faze. Faze yefuzu, mefuzun diyeceğiz. Doğru mu? Faze yefuzun mefuzun diyeceğiz. Aynı. Hepsinde aynı şey geçerli. Mesela faze'yi yapacak olsak eğer faze'nin aslı vavzel. Aslı fev vezel. Bövözeb. <gülüyor> Buna nasıl ismi yapacağız? mef vû Aynı şekilde vav... Yalnız şeylere koymuşsun hareketi. Vav harekeli. Kendinden önceki harf. Hem sakin hem de sahih. Ne yapacağız? Vav'ın harekesini kendinden önceki harfe nakledeceğiz. Edelim. Ne kaldı geriye? mef wu, iki tane sakin yan yana olmayacağı için bir tanesini düşürdük. Geriye mefuzun kaldı. Bu vavi wow, olanlar için geçerli. Devam edelim. Fakat bunu biz Yağlıların yani dersin. Mekilun dersin. Buna şu mekliun oldu. kadar <gülüyor> hareke yani ile edildi. Fakat dikkatli yavu yahs edildiği iki sahkenin toplandığı için dokunçerak bir kafu kaf kesirilip bulundu. İkedaülle ala diğer mahzur ettiği paskeleymiş olan diğerlerine kesin diye kalem kalem keserdi. Kafu ne zaman ki kaf kesirilendi saad oldu. Vahv olan olayın neden oldu? Yani yapamam. Şimdi yâi ya olanları bize anlattı bu sefer yâi ya olanlar. Yani ne gibi kale yakilu bağa Yebi'ûl, sâra, gesîrûl gibi olanlar. Dedi ki, kânenin asrı neydi? Keere. <gülüyor> Keere'den isim mekbul nasıl gelir? <gülüyor> Mek yûlûn, mansûrun, gibi mekûlûn. Aynı kaide burada da geçerli. Ya mutahrik, gavve ya, ya harekeli olur. Kendinden önceki harf hem sakin hem de sahip olursa, ne yapıyoruz? Bunu hareketini buraya aktarıyoruz. Aktardım. Ne oldu? Mekuylun Mek gibi bir hiçbir şey çıkmadı orada. Mekuylun. Şimdi ben iki tane sakin yan yana geldim. İki tane sakin yan yana geldi. Değil mi? Peki ben bu iki tane sakinden hangisini haspedeceğim? Yay haspedeceğim. Niye? Bir yana varsa, Tamam. Yani Geriye ne kaldı? Mekulun kaldı. Oldu mu pek şimdi? Olmadı. Peki orada ne anlattı bize? Kim anlatacak? Orada anlattığı gibi nasıl yapacağız? Kitapta yazdığı gibi. Buyur. Şahfı kesileceğiz. O zaman yağ olduğunu ifade etmesi için. Tamam. sonra valla keseden sonra geldiği için ya'yı düşeceksin. Tamam. Ne yapacağız o zaman? Normal biz bunun hareketsini buraya aktardık. Burada, buraya kadar işlemde bir yanlışlık yok. Biz bunun hareketsini buraya aktardık fakat burada giden, şimdi mekulun dediğimde adam bunun vavi mi yâi mi olduğunu nasıl anlayacak? Mümkün mü böyle bir şey? Yok. Hatta bu vaviye benziyor. Yani biri bunu görse demek ki bu nasıl kâle yekulu diyecek. Doğru mu? Çünkü mekulun gibi aynı, mekulun gibi şeyler nasılsa, vavi olanlar nasılsa onlar gibi gelmiş. Bu olmaz, bu karışıklığa Sebep vermek yok. Ne yapacağız o zaman? Bunun harekesini, gidenin yağ olduğunu gösterecek şekilde kesreye çevireceğiz. Tamam mı? Ee, Kesre ile yan yana durmayacağı için. Doğru mu? Burada da çevireceğiz. ama oldu, meki... Yok. Bütün hepsinde böyle. Mebi'un mesela diyoruz. Aslı ney? meb i i i i i i i i i i i i İkinci Vav, hakeza yayı götürdüğümüz zaman onu da gidenin kese olduğunu, yağ olduğunu göstermek için Vav'nin damla olan hareketini keseye çeviriyoruz. Vav ile kese de için yaya dönüşüyor. Mebi un oluyor. Tamam mı? Okuyalım. O'yı destan'a'l-Vavani, iki Vav toplandığı zaman اَلْ اُعْلَىٓا سَعِقِنَ اَتُونَ بِيَنْسِ سَعِقِنَ olduğu zaman, vaktaniyetin, tahavriketin için tarifeli olduğu zaman Problem etiz ula birinci birisi ikinciye <gülüyor> toplandığı zaman sakin birinci sakin olduğu zaman ikinci olduğu zaman olibet <gülüyor> <yaya kalbiyeti. gülüyor> Gençsinler öncesi keseli oldu. Kesel kadiya o diye. Oğlumetili ya o filialı ya ya ya ilham edildi. Naku mermiyon gibi, vamakşiyon vamakşiye gibi. Olaştu aslıs mermu yoğun vamakşu yoğun. Tamam. Burada bitti zaten. Şimdi şeyi anlatıyor bize. Nakıs, ecvef olanların isim ve fullünü anlatınca. Otomatik olarak bu sefer naksol olanların da şeyini anlatmak zorunda, e, isme fullini anlatmak zorunda dedi ki bir tane kural söyledi zaten biz bunu binada görmüştük nereden başladık? Ve işte işlematil wa'wani elüla sakinetun ve saniye muhtahriketun, fa udhımet elüla fi saniye iki tane vav wow, bir araya toplandığı zaman birincisi sakin ikincisi ise muhtahrik ise onlardan bir tanesi diğerine idgam edilir örnek Mağzuvun. Bunu örnek verdi. Demek ki nakıs olanların ismi vefunu nasıl geliyor? Mağzuvun şeklinde geliyor. Ne olmuş da bu mağzuvun olmuş? Şu aslı ne bunun? Gazeve nasara mansurun mağzuvun. Aslı. Mağzuvun. Birinci vav sakin, ikinci vav harekeli, ne yapmışız? Bunu bir tanesine irgam etmişiz, şeddelemişiz, geriye ne kalmış? Zuun kalmış. O zaman vavi olanların hepsi böyle. Tamam Meduun. Mesela Allah'ın dışında kendisine dua edilen putlara, kabirlere ne diyoruz? الْمَدْعُوُونَ diyoruz veya meduun diyoruz. Kendisine dua edilen, dua edilmiş olan. Doğru mu? Vau olanların hepsi böyle. Peki yağı olanları nasıl yapıyoruz? Yani nakıs olan ve son şey son harfi ya olanları nasıl yapıyoruz? Rame, rame. Bundan nasıl ismi şey olur? İsmelifir olur. Mermuu'yu, değil mi? Mansur'un, Madrub'un gibi. Mermuu'yu. Ne yapmışız peki burada? Kim söyleyecek? Ne yapmışız burada? İşlem olaraktan burada ne yapmışız? Marmuyundan. Vavlarla yani yan yana geldiği zaman, tamam. sakin, ikincisi hareketli olduğu zaman vav, birincisi has Tamam. Bu bir kaydı o zaman, bunu yazacağız. Doğru mu? Vav ile ya yan yana geldiği zaman, birincisi sakin, ikincisi hareketli ise bunlardan birincisi ne yapılır? Kaçıncı kaide oldu bu yazdığımız? Sekiz. Bunlardan birincisi hasfedilir. Şu idgam kaidesini yazdırmamamızın sebebi bunu binada zaten gördük, tafsilatıyla vacip olan, cahit olan idgamda gördük. Bunları hasfettik birbirinden. Tamam. Ve o hasfettim, geriye ne kaldı? Geriye mer muyyun kaldı, doğru mu? Nar, muyyun, şimdi ne yapacağız? Bu bunu götürdük. bunu götürdüğümüzde geriyene kaldı mer muyun. Nasıl yapacağız peki? Bunu nasıl mer muyun'a çevireceğiz? Yani ya kendinden önceki harfin tamam. Ya ile kendinden önceki harfin hareketinin damme olması ağır geliyor birbirine. O mer muyun olmuyor. Fakat biz bunu yaya uygun hale getirdiğimiz zaman mer miyun şeklinde yaya uydurabilmek için bu e, sondan bir önceki harfin hareketini kesene değil. Başkan ne örnek vermiş burada bu kural için? Mahşi örnek vermiş, değil mi? Mahşi Bir tanesini hasfetmemişsen, yanlış söyledin burada. Şöyle yapmış adam. Diyor ki mermuyun. <mahşiyur> Biz şey yanlış yazdık, kaydı yanlış yazdık, kaydı düzeltelim. Son yazdığımız kaydı. Bir daha okuyalım. Diyor ki... ijtama'a el-wau ve el-ya'u. ya' bir arada toplanırsa vel ula sakinetun ve Birinci sakin ikincisi ise hareketli kulibet el-wau ya'en. Kulibet el-wau ya'en. Wau ya'a döner. Kulibet el-wau ya'en, wau ya'a Ve ma qabla birinci sakin olandan önceki harfin harekesi de kesre olur. لِتَسِحَلْيَاُوا تَاكِ يَا sahil olsun diye. Yani bu mermuyun <gülüyor> <gülüyor> fayda şu vav ile ya bir araya toplanır. Birincisi sakin. ikincisi de hareketli olur ise birincisi ya'ya döner. Vav ya'ya intilap eder. Tamam? Vav ya'ya döner. Nasıl olacak peki bu? Narmuyun. Tamam? Narmuyun. Diyor ki Aynı cinsten iki tane harf yan yana geldiğinde birinci sakin, ikinci hareketli olduğuna ne yapıyorduk? Onları idgam ediyorduk. O zaman ne yapacağız? Mer mu olacak şey dedi. Yani şimdi sen dediğin olduğu. ya. Burada sahih olabilmesi için kendinden önceki harfin hareketini kesra ister. Ondan dolayı mer yol olur. O zaman qaydeyi düzeltelim tekrar ediyorum. Vav ile ya aynı cümlede yan yana gelir. Birincisi sakin, ikincisi de harekeli olursa, birinci olan harf, yaya intrap eder, yaya dönüşür. Sonrasında anlattığımız gibi. Burada ikinci örneğimizi de anlatalım. İkinci örneğimiz de, kaşiye. Bunlar ismefül nasıl gelir? şu, <gülüyor> Nahşum. <gülüyor> Aynı son yazdığımız kayda göre vav ile ya bir araya toplanmış. Birincisi sakin, ikincisi hareketi Ne yaptık? Buradaki birinciyi yaya çevirdik. Mah şu yu oldu. Yeni bir kural karşımıza çıktı. Birinci iki tane aynı cins harf bir kelimede toplanır. Birincisi sakin, ikincisi hareketi olursa ne yapıyorduk? Bunları idgham ediyorduk. Ne oldu o zaman? Mah, -mah şu oldu. Ya burada olabilmesi için kendinden önceki harfet hareketini kesre istiyor. Bunu da kesre çeviriyoruz. Ma şi yum olmuş oldu. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Buyurun. Bu dizinin betimle ama bu örnek için bunu bize Yok, kural yazdırdı. Bize kural söyledi. Yani burada şeyi anlatırken de söyledim ya özellikle, konuların arasında hani kural verip kuralların altında örnek anlatmıyor. Konların sıralamasına göre ona uygun olan kuralı zikrediyor. Onun için anlaşılması biraz zor oluyor. Biz kurallara ayrı bir kağıda toplayacağız ki o toplamış olduğumuz kurallarla ne şey yapabilirim, amel edebilirim. Tamam? Şaz olmadığı müddetçe veya ikinci bir kuralla çatışmadığı müddetçe öğrenmiş olduğumuz kuralların hepsi geçerli. Ama mesela diyelim bazen biz bir kural öğreniyoruz. O kuralı uygulamaya kalktığımızda Yine sarf ilminde mevcut olan başka bir kuralla çatışma söz konusu oluyor. Örnek bu derste neyi gördük? Kaleyi gördük. Değil mi? Kavirun, biz onu ne yaptık? Elife çevirdik. İki tane elif oldu. Normalde ne yapmamız lazım? İki tane sakin yan yana geldiği zaman bir tanesini götürmemiz lazım. Niye götürmedik biz? Çünkü götürdüğümüz takdirde öğrendiğimiz başka bir kurala aykırı davranacağız. O da bir kelimeyi bir kelimeye benzetme iltibasından sakınmak gerekiyor. Yani bir kaideyi uyguladığımızda eğer uyguladığımız kelime kendi cinsinden başka bir kelimeyle birebir aynı olacak ve aralarında ayırt edici bir vasıf bulunmayacaksa <gülüyor> ne yapıyoruz? O kuralı uygulamıyoruz, başka bir şeye geçiyoruz. Ona daha uygun olan. Bu sefer şeye geçtik. İkisinden bir tanesini e, şey yapma, harekelemek suretiyle yaptık. Onu da ne yaptık? Elife kese koyduk. Hemze oldu, ayrın oldu. Tamam? Böyle bir durum söz konusu olmadığı müddetçe öğrenmiş olduğumuz kaideler geçerlidir. Anlaşıldı mı? Başka? Soru sola. Nasıl geliyor? Cain ismi fa'ili. Cain. Değil mi? Cain ismi fa'ili. Cain. Aynı gaza gazin gibi cain diyeceğiz. Tamam. Şeyi nasıl söyleyeceğiz peki? mecîm dem mecîm sen geçen masirunu sormuştun anlaşıldı mı şimdi <gülüyor> mekîl'u masîr'u yani nasıl dönüştüğünü hani bir tane harfin orada niye hasf olduğunu daha kısa kaldığını anlaşıldı mı inşallah başka buyuralım <gülüyor> bilirsen bakalım işte ben... buyur bu eee yaxşı e, yaxşı yumunə tamam ya yani bakalım burada demişti ki e, ya işte önceki takal olduğundan dolayı elif evet, takal o sanki sen yana gelmeden dolayı elif evet düşer, i̇şte akşam bir e, şekilde kalır. Tamam. Peki şu kaydı da orada geçerli olabilir mi? İşte ya kelimenin sonunda olundan dolayı, hani e, va ona e, ağrı gelir, harikası düşer. Yani bu kaydı orada geçerli olabilir mi? Şimdi orada ya kelimenin sonunda değil ama, ya kelimenin ortasında. Nasıl kelimenin sonunda ya onu anlamadım. Evvahını yani kelimenin sonundan saymazsa, desek ki ya şeyin sonunda geliyor, e, fiilin sonunda geliyor. Bir daha söyle, kaydedin. Yavaş yani, e, bir yöne de. Tamam. Yani, Kendinin sonunda gelinden dolayı. Doğma üzerine ağrı gelir. Tamam. Doğma düşüşer sakin. Orada iki tane sakin yani gelinden dolayı. Cemil Valide ya. E niye daha asli asli bir kuralımız var onun niye uygulamayalım e, kendisi harekeli olduğundan makable şey olduğundan mephot olduğunda elife dönüşmesi var hmm. e, aklına geldi hmm. tamam yok yani belki de ben bilmiyorum diyeyim, hani şimdi yok desem olmaz ben bilmiyorum hiç öyle bir şey görmedim ve duymadım olabilir Allah Alem. başka Şimdi mesela, Nasa Ruh dediğimizde bir cevip bağlı oluyor, Elif oluyor. Tamam. Davutullah, yani sen benim anladım elik. O öyle, öyle. şekilde biz getirmiyoruz. Araplar Bu şekilde söylemişler, biz de şekilde söylüyoruz. Hiçbir yani işte, şey yok. Yani yazılışı veyahut da şeyinde Araplardan duyduğumuz o şekilde olduğu için öyle. Zaten Allah'ım senin olmadığın dersler herhalde söyledim, yine söyleyeyim bunu. Şimdi mesela diyelim ki bizim elimizdeki bu şeyler var. Ee, Kurallar var, kuralların altında örnekler bulunuyor. Aslında mesele böyle değil. Önce Araplardan işitmişler, ondan sonra Araplardan işittiklerini açıklamak için kurallar koymuşlar. Tamam? Yani mesela şöyle bir şey yok. Diyelim ki biz e, işte ne yapıyoruz? Ismi cemi yaptığımız zaman sonuna bir tane şey getiriyoruz. Estafurla. Cemi müzeker yaptığımız zaman sonuna bir tane vab getiriyoruz. Aslında böyle değil. Yani biz Araplardan duymuşuz bir kelimeyi cemi ettikleri zaman nasıl oluyorlar? diyorlar? Demişiz ki ha, Araplar bir kelimeyi cem ettikleri zaman, sonra vav cem'i koyuyorlar, yazarken de bir tane şey koyuyorlar, hareketsiz bir tane elif e, koyuyorlar, anlaşıldı Yani nasıl söyleyelim o zaman, kurallar mevcut, ondan sonra Arap lügatı ona göre belirlenmiş değil, Arap lügatı mevcut, kurallar Arap lügatını izah etmek için çıkarılmış kurallar, tamam hani biz koymuyoruz, bu var zaten, izah etmeye çalışıyoruz sadece, yoksa... Başka bir davana